Buongiorno Ankara. Pepper jam gourmet pizza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito tutti. Mua. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tülesiniz modern sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın. 8-16 saatimiz 10 Kasım 2014 Pazartesi sabahında Fahir Öğünç Oktay Demirci stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, yeni bir haftanın başından da günaydın dileyelim dinleyicilerimize, güzel bir hafta dileyelim. 10 Kasım sabahında birlikteyiz. 10 Kasımlarda Atatürk'ü hüzünle anıyoruz diyorduk, Atatürk'ü özlemle anıyoruz diyorduk. Ben son yıllarda biraz da Atatürk'ü mahcubiyet hissiyle andığımızı hissediyorum yani hedeflerinden e, hayallerinden giderek uzaklaşan bir ülkede yaşadığımızı hissederek bunu e, söylüyorum gerçekten de işte 10 Kasım'ın bir yıl dönümünde daha 76. yıl dönümünde Cumhuriyeti kuran Atatürk'e yeniden ülkede saraylar yaparak e, nasıl diyelim e, mirasına katılıyoruz gibi böyle bir his var içimizde. Dinleyicilerimizin büyük kısmında da aynısının olduğunu düşünüyorum hakikaten de. Bir mahcubiyet de artık bu özleme eşlik ediyor artık. Evet. Yani şey var tabii. Çok aslında e, Atatürk'ün 76. Ölümü, Ölümünün 76. yıl dönümünde e, özlemle al, şu minnetle günde, aldığımız minnetle aldığımız şu günde e, her sene 10 Kasım'da olduğu gibi yani insanın aklına gelmeden duramıyor değil mi? O Yalova'daki mesela ee, bir yaptırdığı evin 5 metre işte o çınar ağacını kesmemek çınar ağacının dalını kesmemek için hatta 5 metre e, sağa ya da sola tam hatırlamıyorum ama 5 metre kaydırdığını işte bunun üzerinde mühendislerin çalıştığı hikayesini hepimiz biliyoruz hı hı. ondan sonra işte ne bileyim e, mebus maaşının öğretmen maaşından daha fazla e, olamayacağını kalın şeylerle, harflerle kural olarak yazıldığı günleri hepimiz biliyoruz şimdi öyle olunca şimdi bugüne bakıyoruz çok yani Ege'nin dediği gibi o neden üzüntü neden utanç neden mahcubiyet de değil aslında mahcubiyet biraz, yani evet yani mahcubiyet biraz ee, bambaşka sızık, bir dünya başka bir dünya bu şey hissi işte ne derler, hani hedeflerine ulaşma hedeflerini daha öteye taşıma gibi böyle bir ülküsü varken bu ülkenin nasıl diyeyim cumhuriyete sahip kesiminin şimdi onları daha doğrusu başladığımız yerden biraz daha e, adım adım geriye gittiğimizi hissetmenin yaşattığı bir şey büyük ihtimalle. Adım adım her köşede böyle nasıl diyeyim e, tırnak tırnak yavaş yavaş böyle pençe pençe eritilen bir şey var. Ve ona hangi köşede artık insanlar sahip çıkacaklarını şaşırıyorlar. Her köşede her yerde bir ayrı bir mücadele veriliyor. E, bu mücadele biraz da insanları şey yapıyor herhalde. Hala umut var hissiyle devam etmeye şey yapıyor. Teşvik, teşvik ediyor. ediyor değil mi? Yani bugün şöyle bir gazetelere bakıyorum. Ee, Gazetelerde yani gündemimiz o kadar hızlı değişiyor ki. Yani köşe yazarları da e, 10 Kasım'la ilgili çok doğrudan e, köşesine taşımış yazar yok. Çünkü yani o kadar çok gündem var ki hakikaten herkes bir yerinden tutmuş. Devam ediyor. Ee, şöyle hızlıca baktım. Muhakkak ki gözümden kaçan Kaçmış olan yazılar vardır ama e, mesela şimdi ilk e, gözüme çarpanlardan biri eskiden e, Atatürk hakkında öyle düşünürken artık öyle düşünmüyorum şeklinde bir mesela Ahmet Akın'ın bir yazdığı şeyler var. E, bir iki tanesini okuyayım mı? izin verir misiniz? Tabii ki. Mesela e, ne demiş? Eskiden Atatürk'ün aleyhinde konuşanların müthiş cesaretli şahıslar olduğunu düşünürdüm. Artık Atatürk'ün lehinde konuşanların müthiş cesaretli şahıslar olduğunu düşünüyorum demiş mesela. Bundan sonra eskiden Atatürk'ün süper şık kıyafetlerine bakarken içimden ama şık kıyafetler giyilirken millet yoksul ve perişandı cümlesini geçirdim. Uçakları, sarayları falan görünce artık geçirmiyorum. Mesela bundan sonra eskiden Atatürk'ün zaferinin fazlasıyla abartıldığını düşünürdüm. 5 ee, seçim kazanmanın ülke kurtarmaktan bile daha önemli sayındığı bu günleri görünce... Atatürk'ün zaferinin az bile abartıldığını düşünüyorum demiş gibi böyle e, madde madde e, eskiden şöyle düşünüyordum şimdi böyle düşünüyorum diyerek yazmış Ahmet Hakan. Onun dışında var mı sizin dikkatinizi çeken? Vallahi benim gazetelerim de çok da köşesinde işte Rauf Tamer e, köşesinde yazmış. Bugün bu arada saat 20'ye kadar <gülüyor> e, Anıtkabir ziyareti açık. Havanın da güzel olması hakikaten bir avantaj. Bu arada bir ilk akla gelen yerlerden bir tanesi oluyor. 10 Kasım'larda 29 Ekim'lerde falan ama bir zamanında bir canlı yayın yapmıştık. Hatırlıyorsunuz Gardan. Evet. evet. Orada da bir Ankara Atatürk evi var. Atatürk'ün aslında Atatürk evi var. Bir de Atatürk e, vagonu var. Daha doğrusu. A, vagonu da var. Tabii. Doğru. E, vagonu dediğimizde aslında e, şey. Vagonu da ziyaret Anadolu o... Evet. Anadolu'yu dolaştığı vagonu evet. ve Atatürk'ün işte Ankara'ya ilk geldiği zaman uzunca süre eee Yaşadığı Atatürk evi de ziyarete açık diye düşünüyorum yani ben. Orada. Kurtuluş Savaşı'nda aslında evet. kullandığı ev. Hakikaten orası çok göz önünde bir yer değil ama birebir böyle o dönemi ve Atatürk'ün yaşadığı evi görme şansı verdi dinleyicilerimizin. Gün içinde böyle bir ziyaret şansı bulurlarsa veya önümüzdeki günlerde ziyaret şansı bulurlarsa burayı da gözden kaçırmasınlar. Hakikaten de o tavazuyu görebilirler. Bu arada bu Orhan Bursalı'nın hmm. bir cümlesini okuyacağım yazısından. Cumhuriyette değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Şöyle yazmış. İktidar, zenginleşme, karunlaşma, diktatörleşme aracı olarak kullananlar karşısında Atatürk ise şöyle diyordu. İnsanın asıl serveti mavi, manevi kişiliğinde olmalı. Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bu çiftlikleri ulusuma armağan etmekle büyük bir ferahlık duyuyorum. Bahsettiğimiz işte Atatürk Orman Çiftliği'nin de içinde bulunduğu Atatürk'ün çiftlikleri e, ulusa emanetlerden bir tanesinde daha e, saraylar yükseliyor. İsterseniz reklama geçelim. Reklamdan geçelim, geçelim. sonra gündeme bakmaya devam edelim sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkıyı biraz dinleyin bakayım. Seviyorsanız içinizdeki genç kız ortaya çıktı demektir. Ama yok ya sıkıcıyım. Ya vallahi yok hayır yani ben sıkıcıyım galiba. İçimdeki genç kız maalesef. İçinizdeki genç kız ortaya çıkmıyorsa i̇çimdeki, orta yaşlı bir adam olarak. İçimdeki genç kız ben 42 yaşındayım. İçimdeki genç kız en az 50-55 var. O yüzden... Çok özür dilerim daha fazla dayanamayacağım. İçimizdeki genç kızın menopoza girdiğini kabul edelim o zaman yavaş yavaş. <gülüyor> Sen bir hararet basıyor. <gülüyor> vallahi bana da bir sıcaklık bastı. Bana da dediğim bana da. Ee, şöyle bir bakalım isterseniz bir bakalım. dünyada neler oluyor. Dünyada şurada. neler oluyor neler bitiyor demeden önce isterseniz twightlardan e, bizi çünkü gazetelerde bulamadık ya aradığımızı. Evet evet. E, Burak Bey de demiş ki gazeteleri boşuna hiç kurcalamayın demiş konuşulmayan şeylerle dolu e, gazeteler. Ayrıca radyolar da öyle demiş. Ee, o yüzden bu uyarı Bu uyarı için teşekkür ederiz teşekkür ediyoruz. O zaman sonra... bakalım Burak Bey'e bir cevap vereyim İngiltere Worthington'daki olaydan Acaba haberi var mıymış Vay işte tokat gibi cevap oldu Hakikaten bu da. herhalde cevap almak için Sorulan bir soru değildi değildi. Bu. <gülüyor> değildi Ortaya ben lafımı söyledim Bekliyorum şu anda cevapları Sen tweet okuyacaksan şey yap Sonra ben seni Worthington'a götürürüm gene. Yok Yok ee... Devleti, çiftlikleri, sananlar için Atatürk orman çiftliği ne ifade edebilir ki demiş ee, Kenan Bey. Ondan sonra e, yine kendine halife sananlar için Atatürk korku ifade edebilir ancak demiş yine. E, sonra Atatürk'ün sevdiği şarkılardan mı çalsak bir tane diye yine Burak Bey'in söylediği bir şey var. Ee, ondan sonra teşekkür ederiz tüm. Tüm gelen dinleyicilerimize, dinleyicilerimiz, Twitter'dan evet. yalnız bırakmayan dinleyicilerimize. Buyurun İngiltere'deki olay nedir? Onu merak içerisinde... Bir adli vaka. E, adli vaka İngiltere Worthington'da cumartesi sabahı. Yani dün değil önceki gün e, kaba cumartesi sabahı kaba, kaba bir hesapla kıyıya Yunus benzeri bir balık vurdu. E, daha sonradan bunun Yunus olmadığı bir... Domuz balığı olduğu ortaya çıktı. İlk defa duydum. Evet. artık millet duydurmaya başladı balık. Yani domuz balığı diye de bir balığı ben hakikaten ilk kez duyuyorum. Deniz Orada... aslanı. Tamam hani onu biraz kabul ettik hiç aslanla alakası alakası yok. Rağmen. Deniz anası ki hiç bir analığını görmüşlerimiz yok. Öyle analık olmaz olsun. Deniz atı dediğimiz et, kafası benziyor. Kafası biraz benziyor. Evet. Kafası benziyor ama huyu benzemesin. Ee, çeşitli deniz yaratıkları deniz var ama... Deniz çuprası diye bir şey var. Mesela. Evet, deniz levrek çift, var. Çiftlik çuprasına benzediği için herhalde onlar deniz çuprası, çuprası diyorlar. ]ler. Buna ismi ilk gören mi veriyor? İlk is... Yani bu ne olabilir, ne olabilir? Domuz balığı olabilir Şimdi o Oktay, ne? onların Balık. muhakkak Latince bir takım isimleri var. Elbette ki, şüphesiz ki. Ancak e, onlar tabii ki rağbet göremiyor. Hepimiz Latince'ye yeterince hakim olamadığımız Doğru. için... Onu neye benzetiyorsan ona şey yapıyorsun Aa, şey mesela Ege'nin benim arabayı Yunus'a benzetmesi var diye <gülüyor> Yunus gibi araba diye. Keşke bana sorsalar benim benzetmem iyidir yani. Benzetmesi iyidir yani bu arada diri e, dipçik gibi e, arabalar mesela Yunus gibi der o da balığı görürsün oha ayı gibi bir balık diyorsun. Aa, deniz ayısı da var değil mi? Deniz ayısı da var deniz aslanı olduğuna inanıyorsan deniz ayısına da inanman gerekiyor. Bence deniz ayısı balinaya verilecek isimli Hakan ayı gibi hayvan çünkü. Çok teşekkür ederim. Yani balinalarda mi? bundan gurur duydular şu anda. Bir de memeli yani daha rahat verilecek bir isim yok. <gülüyor> Çok. Bak tekrar hakikaten daha da üst seviyeye taşıdım. Memeli olması da en güzel avantajı. Çünkü ayı da bir memeli diyorsun. En nihayetinde deniz ayısı. Ama bu bir balık olduğu için balık türü memeli olduğunu düşünmüyoruz. Ama Yunus da bir memeli. Bir taraftan baktığımızda domuz balığı herhalde o da bir memeli bildiğimiz kadarıyla. Yani domuz. Domuz bir memeli, balık memesisiz. Bir bakmak lazım, bizim de yabancı olduğumuz. O zaman memeli de balık demek de çok ayıp. Evet, yani yunus balığı da deniyor canım. O da bir hata. Yani. Çok ayıp. Tüm memeliler için e, senin hazırladığın bir e, şarbat vardı, onun. şarkı vardı. Evet. <gülüyor> o şarkı istersen, cing, cing. gibi, istersen. Ya orada da biraz eleştiriler var. Ben bunu aslında keseli hayvanlar için yapmıştım. Daha sonra hmm. memeli, memeli hayvanlar... hayvanlar için de rica geldi. Onu da hazırladım. İsterseniz onu evet. evet. Onu, bir... onu hemen Yaş. alalım. Sana. Memeli de memeli. Memeli de memeli. Evet. Tüm memeli hayvanlara selam olsun, olsun diyoruz. <gülüyor> selam olsun. Hepimiz de memeliyiz sonuçta. İyi kötü. Domuz balığı olduğu saptanam balığın ölüm nedeninin e, ne olduğunu hemen bakalım dedik. Ölüm nedeni aşırı çiftleşme kaynaklı hipotermi. Yani hipotermi dediğimiz zaman 2.3. Yandım sıcaklığı. Allah. Değil yandım mi? Allah değil. Vücut sıcaklığının düşmesi, enerjisizlik ve açlık olduğu tespit edildi. Yetkililer şöyle bir açıklamada bulundular. Yaptık hipotermi o... tam tersi dondum Allah mı? Dondum Allah. Yani yandım Allah o ne oluyor? Ee, yok. Hipertermi olabilir. Hmm. Hipertermi ve hipotermi Sebep olarak neymiş? Hipoda en düşük mü demek? Hipo düşük. Hipotansiyon var ya düşük tansiyon. Haa öbürde hipertansiyon, yani. yüksek tamam, tansiyon. Tamam O zaman bence yanlış teşhis. Niye canım. İnsan hiç soğur mu ya? İnsan değil zaten bu. Balık. Ya yani balık da olsa bu yoğuşmanın insanın bir hararet kattığı genel olarak bilinen şey. İşte Harareti en üst seviyeye çıkarıyor sonra o kadar enerji harcıyorlar ki daha sonra. Ama yani öyle bir şey olsa aslanlarda mı aslanlarda biliyorsun yani belgesellerde seyrediyoruz. Gün saatler boyu süren bir... ne saatler süren hani saatler sürmüyor orada nitelik nicelik karşılaşması oluyor da işte günde 150 defa, 200 defa yvaran oranlarda. Şey can bu balık balık adamların dalanların falan başına gelen bir şey değil mi hipotermi? hipotermi evet o <gülüyor> <Sensiz> <gülüyor> cennet bile sürgün sayılır. O şarkı Onu mu diyorsun? <gülüyor> e, o şarkı da yani o hipotermi bence biraz balık adam gibi düşünerek gerçi suda soğuma daha hızlı oluyor daha galiba. 25 kat daha hızlı olur Oktay. Öyle mi olur? Evet, ayıptır söylemesi 25 kat daha hızlı olur. O zaman bu mesela Ayman sen 25 gelen derecelik bir ol. hava sıcaklığında yıllarca yaşayabilirsin ama 25 derecelik bir su sıcaklığında en fazla birkaç ay Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Buyurun. Ben de bir zamanlar sevmiştim ama seninki düpedüz vurgun saydım. <gülüyor> tamam Eke de, de dedim bile yani der miyim demez miyim deme e, yetkililer e, ki bunlar e, CSI Worthington diye geçer e, CSI Worthington yetkilileri yaşlı balık ama son... Ama CSI'deki C, C yani <gülüyor> C. çünkü denizdeki... CSL C'den. Evet bakımında. yani İngilizce de C yani deniz anlamıdır. Mükemmel İngilizce esprimiz için <gülüyor> Bize, e, şu anda, şu anda İngiltere elçiliğinden Amerikan elçiliğinden ve İngilizce konuşan yine Kanada, Avusturya, Avustralya Yeni Zelanda, e, daha türlü türlü nice. çikolatalar, <gülüyor> yerel kıyafetler falan kod göndermiş mesela Amerikan elçiliği. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsine ediniz. teşekkür ediyoruz. Mükemmel İngilizce anlayışınızla. Yetkililer şunu söylediler. Bir dedirtmediniz yetkililerin dediğini. Ne demiş olabilirler? CSI Burlington yetkilileri. Yazık olmuş Ayfan'a mı demiş? Yok. Yaşlı balık son enerjisini çiftleşmeye acımış. <gülüyor> Böyle bir de gevrek bir gülümsemeyle e, maalesef taşlandırmışlar. Taşlandırmışlar. Teşhisi. Bir balığımızın da burada neslinin sonuna geldik zannediyoruz. Ama yaşlı balıklara demek ki türdeki yaşlılara çok büyük şey düşüyor. E, sorumluluk düşüyor. Bir sorumluluk projesi olarak şey yapabiliriz. Tüm memelilerde. İşte pandalardan tut, skalayı genişlet. Akdeniz Fokun'a kadar. Son memeli kalıncaya kadar Neydi bu? Domuz... son enerjimizi domuz balığı mıydı? Donguz balığı. Diye domuz balığına durmak yok yola devam diyoruz. Yani aynen devam. <gülüyor> hocam. Diyorsunuz dört çocuğu olan birini. Cumhurbaşkanı öyle dedi. Yani o da evet bir yerde kaç de kaç suçun vardı Dört dedi. durmak yok yola devam dedi. Yani o yüzden e, bu bence takdir edilen bir şey. Evet e, yani hayvan olması lazım. Tabii. Domuz balığı özellikle e, şey ne adlar ona biyolojide. Domuz balığı geliyor yani? diye mi acaba? Son balık mıymış yani? Yok canım son balık değilse de yani son balık genelde hayatını... çiftleştiğine göre en azından yani kıyıya vuran bir tane de dişisi yoksa Tabii ya canım. da bu gitti yani son şey diye Yunus'a mı sarktı ne yaptı? Yani valla bir <gülüyor> Yunus'a sarkmak Ne demek Ege ya? Ne bileyim şimdi hayvan <gülüyor> Yunus'a sarkmak Beyler Fahir... bizim nesil tükeniyor ne yapıyoruz Direkt evet. Yunus'lara ben <gülüyor> Abla neslimiz tükeniyor Ben de zaten hipotermiyle Gideceğim yani öyle sağda solda anlatarak seni de mahcup etme falan diyor. Ege 99 de, dedikodu çok hızlıdır. 99 yılından beri program yapıyoruz. Ben ilk defa Fahir'in bu kadar çaresizce cevap verdiğini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Hümrüs'e sarkmak <gülüyor> nedir? Lütfen yapma diye böyle bir cevap verdi. Hakikaten <gülüyor> bu duruma getiren Ay, domuz balığı utansın. Nesli tükenen hayvan ne yapıyor sonuncusu? Sonuncusu artık... İşte vuruyor kendini. <gülüyor> diye ağlamıyor işte. <gülüyor> sol diğer hayvanların sizin nesli devam ediyor. Son Bizim nesildeki sonsu harekeriyle... Yani. Kendini kıyıya vuruyor işte. Hayvanın ne yaptığı çok belli. Ya mesela Anadolu'da bir tane leopar şey oldu ya. Yakalandı ya. Yakalanmadı da izi görüldü falan gibi. E, izi görüldü. O da denize attı büyük ihtimalle kendini Yok canım o, o da zaten yani? çakallara kurtlara falan sarkıyormuş. Şşş, ben öyle. Böyle tepesinde durdum. Şşş. Işler az geçenmiş. baksan ya. Şş, benekli. <gülüyor> Sana dedim şş, Az gel bak. Az gel bak. Bir şey söyleyeceğim. Gel öyle işte lütfen memeliler de kendi nesillerine sahip çıksınlar farklı nesillere farklı türlere lütfen sarkma olmasın Ama buradan Ege abinizin vasıtasıyla tüm memelilere sesleniyorum ilk Domuz önce oldukta. neslinizi koruyun ya önce neslinizi herhalde... üstünüze düşeni yapın başka nesillere sarkarak insanın nesli yani şey türünüzün nesli devam etmez insan gibi düşünün insan gibi davranın gerçi yani şey de bu biz neyiz memeli Homo erectusuz ya Evet. Ne homo sapiens. Samir o, sapiens. Homo sapiens. Bir de şey Sen var ya. Sen ne yaptın ya? Bir Birden... iyi yani, hem homo sapiens <gülüyor> böyle bir heyecanlanmış öyle oldu. Şey o, <gülüyor> neandertallerle karşılaşınca <gülüyor> evet. Şey diye anlatıyorlar ya. Bunun da <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Niye gider? Mi? Gideri var diye böyle bizim yani ölüm öyle, öyle başladı diye öyle. anlattılar bize. Neandertaller. Hı -hı. E bunun da yani Bilmem kimse olabilir yani bize benziyor falan diye. O yüzden hayvanlarda da olabilir o. Neyden tel? Az bak hele gel bak. <gülüyor> Allah'ın adını verdim gel. Böyle mağara duvarlarında şey çizmişler. Uyudun mu diye mesaj. <gülüyor> mağara'ya bir gidiyor. uyudun mu? Ya uyumadım diye çıkınca da. <gülüyor> Keşke uyusaydım. Olanlar mı? olmuş. Nereden nereye işte. Herkes kendi nesline ne yapsın? Sahip, sahip çıksın, çıksın ya. Sahip çıksın bir yere kadar. falan filana bulaşmayın ya. Bu arada dün Almanya'da ee, biliyorsunuz Almanya ülkemizi kıskanan en... En çok kıskanan. En çok kıskanan ülkelerden. ülkelerden birisi. Birisi hatta başında geliyor. Ee, en son yapılanlardan sonra ülkemizde e, sırf bu konular konuşulmasın diye Berlin Duvarı'nın e, yıkılışının 25. yılı dün törenlerle kutlandı. Evet. E, 25 yıl olmuş. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 89. Bu şarkıyı hatırlar mısınız bilmiyorum. E, 25 yıl öncesinde dün hakikaten... E Görkem e bir... bir Winds of Change çalmadın valla yemin ediyorum. Ya da ediyorum, David bu... Hasselhoff kaç gün önceden söyledik ben sana David ya. Ya David Hasselhoff çalsam daha iyi galiba. Ya abi niye Winds of Change çalınmıyor? Winds of Change yani Denişim Rüzgarları. Mükemmel İngilizcemizin herhalde bir kez daha takdir görmesine gerek yok Windows değil mi yani? Winds of Change. Winds of Change. E oktan hmm. anla. Berlin duvarının yıkılışıyla ilgili efendim balonlar uçuruldu dün konserler verildi. Niye kuş uçurmuyorlar? Tane. Balon uçuruyorlar? Soğuk mu? E, kuşu uçur Can abi. Sonra... E, barış marış falan filan yani. Mi, Hayır, mi, falan balonlardan ilk önce duvar yapmışlar. Sen bu, kuşu uçur dönerse senindir. Dönmezse zaten hiç senin olmamıştır. Kuşu, kuşu sabit tutamıyoruz. Şimdi bu Berlin duvarının olduğu Hatta Aha. bir sürü balon şey yapıldı Faiz. Ha. bir yani Duvarı balon. Duvarı balondan yapıp Duvarı balondan yapıp alttan Aslında fiş, fiş, şey mi, de fiş, mi? elektrik verip ondan sonra balonları pıt pıt pıt aslında pıt patlatırsan aslında duvarlar balon var. gibidir, uçar gider. Eee gerisi Hat bize kalır Ne kadar güzel. Bak 2 dakikada hemen şey yaptın ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo dinle modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor biraz. <gülüyor> evet diyoruz yani. ve ben yatışa geçiyorum. <gülüyor> çok güzel sıyrıldı ya. Adam hakikaten, yine hakikaten çok güzel sıyrıldı. Bir de çok yerinde sordu. Neler oluyor, neler bitiyor dediği zaman ben valla adama şey duruyorum. Mahcup düşmemek için illa bir şeylerin olup bitmesini beklemem gerekiyor. Yani şöyle biz beklesek de Ankara'da... Hmm. Bak hayır nasıl bak, bak, bak, bak, bak, nasıl bak, bak, bağlayacağım edelim. Bak, Ankara'daki kültür sanat etkinlikleri ve kültür sanat hayatı durmuyor. 06 Ajanda mı başladı ee, hocam? 06, ajanda, 06 Ajanda'ya hakikaten başlık olabilecek bir e, konu, bir gösteri. E, ne denir? Bir müzikal. Aa, müzikal deyince bende akan sular durur. E, across the Universe... Ankara'da e, ne zaman ilk temsil 14'ünden itibaren Ankaralıların e, beğenisine sunulacak. Onunla ilgili konuşacağız şimdi. 14. Buluta. Aa bulutla mı konuşacağız? Bulutay konuşacağız. Evet. Bulutay ile konuşalım. O zaman konuşalım. Hazır mı? Alo. Merhaba. Günaydın, hoş geldiniz Bulutay Bey. Günaydınlar. Across the Universe deyince akla gelen ilk isim Bulutay Bey buyurun neler söyleyeceksiniz bu Across Universe hakkında <gülüyor> Across the Universe Türkçemize nasıl çevirebiliriz öncelikle oradan başlayalım isterseniz ee, Ya öncelikle tabii ki e, klasik kötü bir <gülüyor> Türkçe reski çevirisi var seni istiyorum diye <gülüyor> Türkçemizde seni istiyorum diye de çevrilen Across Universe evet Öyle Zaten Across aslında... seni e, Universe istiyorum. Across the Universe seni, seni istiyorum. istiyorum. O şey yapma. Bu <gülüyor> bir şey diyeceğim. Film öyle mi çevrildi Bulutay Bey? Ee, yani filmi o yani resmi olarak öyle çevirdiler ama Evren Ötesi şeklinde falan çevirseler daha güzel olurmuş Siz bence. istiyorum diye. Evrenin böylesi de olabilir onun. O da olabilir. siz Türkçe ismini kullanıyor musunuz peki? Şimdi müzikal e, tiyatro, değil mi? Müzikal tiyatro sahneleyeceksiniz. Öyle mi evet. tanımlıyorsunuz? 14'ünde evet. ilk temsil. Öyle mi çeviriyorsunuz? E, ya da çevirmeye evet. gerek yok. E, ilk temsil. E, biz direkt Ekrosynios Müzikali diye sunuyoruz. Hiç orijinalini değiştirmeden. Çünkü gösteriniz de İngilizce. Ya yani İngilizce ama alt yazı mı üst yazı mı? Bazen tepede oluyor evet, çünkü. Evet, üst yazı. Tabi tabi üst yazı olacak gösterimizde Türkçe üst yazı. Across e, the Universe yeni bir proje değil mi? Yani sinemadaki uyarlaması da. 2006 mı? Öyle bir 2007 mi? E, 2001 olması lazım. E, şöyle ki e, yeni bir proje aslında. Çünkü daha önce hiç müzikali yapılmadı bunun. Bu biraz bizim çılgınlığımız oldu aslında. İlk Beatles e, müzikali. Evet, yani. aynen öyle, aynen öyle. İlk biz e, yapmış olacağız. Türkiye'de hatta belki de dünyada hani e, daha bilmediğimiz amatör prodüksiyonları olduysa bilmiyorum tabii ama hani bunu ilk biz yapıyoruz şeklinde gözüküyor şu anda. Lemur sanat olarak yapıyorsunuz. Aynen, Lemur sanat olarak. Tamam. Yapıyoruz. Peki 14 Kasım'da ilk temsil ne kadar e, sürüyor? Kaç gün sahnede olacak? E, 14, 15, 16, 20, 21, 22 Kasım'da altı gün olacak temsillerimiz. Hı hı. Şu anda her gün bir temsil gözüküyor fakat acayip bir bilet yoğunluğu oldu ve bir anda bitti biletlerimiz. O yüzden yüksek ihtimalle iki tane gündüz temsilde koymayı planlıyoruz ama kesin değil. Bilet almak isteyenlerin de aklında olsun. Şimdilik bizi takip etin. Nerede olacak? O bilgiyi de alalım. Türk Amerikan Derneği George sahnesinde olacak Cinnaht'a. Hı hı. Bu arada Cinnah'ta 29 Kasım'da benim de gösterim var Bultay'da. Evet, Neyi? taktikat sahnesinde. <gülüyor> evet, yani afişlerimiz yan yana duruyordur bu aralar. Bir şey soracağım şimdi. <gülüyor> Beatles'ın Unutulmaz Şarkılarını bir müzikalde e, birleştiren bir projeydi. Across the Universe. Biraz da hikayeyi anlatır mısın? Nasıl olduğunu? E, filmi de anlatabilirsiniz. Siz ne kadar bir uyarlama yaptınız? Ondan da bahsedebilirsin. Tabii ki. Şimdi şöyle Beatles şarkılarından oluşuyor bütün film. Evet, bizim müzikalimiz de öyle... ...birkaç şarkı kestik... ...onun dışında filmdeki bütün şarkılar var... ...hikaye aynı filmdeki gibi... ...sadece sahne uyarlaması... ...yaptığınız zaman... o ...bir anda olan sahne geçişleri olmadığı için... ...biz hani mekanları değiştirdik... ...bazı yerlerde ama onun dışında çok... ...büyük farklılıklar yok filmle... ...mümkün mertebe... ...dansların hepsini kullandık... ...hatta bu müzikal olduğu için... ...biz kendimiz de ekstra danslar... ...ve mizansenler ekledik. Ee, dediğim gibi Beatles şarkıları var... ...ama bazı Beatles şarkıları... ...insanların duymaya alışık olduğu şekilde... ...farklı düzenlemelerle sunacağız biz. Aynı filmde de öyle zaten. Peki ee, ee, yüzden... siz mi söylüyorsunuz şarkıları... ...playback mı yapıyorsunuz? Nasıl sahneler? Ee, yok biz söylüyoruz. Orkestramız var. Orkestramız da sahne üzerinde. Ee, orkestranın üzerine... E, ...vokallerimiz ve koro olarak. Zaten sahne üzerinde yaklaşık... E, 21 vokal var 11 tane de dansçı var Baya kalabalık bir ekip yani. Sahne arkası falan filan toplam kaç kişilik Bir ekip bu projeyi çıkaran Sahne, sahne arkasını da Katarsak yapım ekibini de katarsak 55 kişilik bir ekiple çıkarıyoruz Valla helal olsun Peki <gülüyor> de. bir yerden Destek aldınız mı yani daha açık sorayım Para aldınız mı yoksa tamamen böyle bir e, Bu dans edenler Şarkı söyleyenler Tamamen e, amatör Ama bu işe heyecan duyan Adamlardan mı oluşuyor O ekip nasıl ee, ortaya çıktı Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için Çünkü sürekli bununla ilgili e, sorular geliyor Hatta o, bunlar zengin ya istedikleri gibi yapıyorlar bunu Falan gibi böyle yorumlar geliyor Biz tamamen bunu para kazanmak için değil hani Hepimiz e, hobi olarak Ve sevdiğimiz için yapıyoruz Kastakilerin e, hepsi ya öğrenci ya da dediğiniz gibi farklı işleri var ama amatör olarak bununla uğraşan insanlar ee, ve şey kimseye para vermiyoruz oyuncularımıza herkes isteyerek geliyor aslında ben bunu şöyle savunuyorum böyle olduğu için bunu yapabiliyoruz aslında çünkü insanlar isteyerek gelip sahneye çıkıyorlar. Ee, i̇şin içinde para olmadığı zaman da kimseyi zorla çıkarmadığınız için baya güzel bir sinerji oluyor aslında. Vallahi Valla e, yani şahane bir iş yapıyorsunuz Ankara içinde. E, ortaya koyduğunuz çıkaracağınız proje de şahane olacak o belli şimdiden. Um, umarız ki bir gün e, çok çok paralar alarak e, bu işi yaparsınız. Çok çok paralar kazanarak <gülüyor> o yine gelenler yine istekli gelir. İzleyenler yine koşa koşa gelir. O ayrı Ankara'nın... E, Böyle şeylere çok acayip ihtiyacı var. Biliyorsundur büyük ihtimalle. Geçen senede Odtü'nün müzikal topluluğu benzer müzikaller sahneledi. Onlarla da görüşüyor musunuz? Böyle bir şeyiniz var mı? Evet, zaten Book of Mormon'ı e sergilediler onlarda temsil... Evet evet Getirin zaten sen. şöyle biz e, yapım ekibinin çoğu zaten biz hepimiz company müzikal toplumdan çıkmıyız hepimiz oteliyiz aslında. Evet evet tamam. E, hepimiz company e, vokalleridik. E, tabi mezun olduk hepimiz e, iş güç peşinde koşturmaya başladık. Ama e, hani şöyle bir amacımız vardı Lemursan'ı kurarken hani mezun olduktan sonra da bu işi devam ettirmek isteyen arkadaşlarımız gelsin. Biz hani company dışında da devam ettirelim bu işi şeklinde ama... Hala kampını ile de şey ilişkilerimiz sürüyor. Hatta kampını ile ortak çalışan süper teknik ekip bizde de çalışıyor aynı zamanda. Böyle de bir ortak yönümüz var aslında. Süper. Şahane. Şahane iş yapıyorsunuz. 14 Kasım Cuma günü saat 19'da ilk temsil. 14, 15, 16, 20, 21, 22 Kasım günlerinde de diğer temsiller var. biletten de biletler alınabilir. Hakikaten bitti mi biletler? yoksa biletler bitti gerçekten biz de hayret ettik bir anda e, bitti o yüzden yani şu anda e, <gülüyor> yaptığımız 15 ve 22 Kasım temsilleri cumartesiye denk geliyor akşam 19.30'da biz e, çok yüksek ihtimal saat 2.30'a e, bu iki gün için birer temsil daha koyup hani e, gelmek isteyen çok insan var çünkü onları da hani zor durumda bırakmak istemiyoruz. Ek temsiller koyup oraları Ek... e tabi oraya lazım ama şimdi cumartesi evet, günü gelmek isteyenler olur tatlı, yani. tatlı tatlı gelinir oraya lazım. Biraz yor, yorulacaksınız ama artık e, evet. heyecanla herkes koşa koşa gelecek yani diye tahmin ediyorum ben. O zaman bu sohbeti evet. bir Beatles şarkısıyla noktalayalım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok İyi şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça hoşça Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar'ın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 10 Kasım sabahında atamızı anarak başladık programımıza. Öyle de veda etmek istiyoruz sizlere. Bir kez hatırlatalım. Gün içinde şansınız olursa Anıtkabir dışında Atatürk'ü e, düşünerek gezebileceğiniz, o dönemi daha iyi anlayabileceğiniz Atatürk evini tavsiye ederiz sizlere. Ankara garında. Ankara garı'nda. Bugün olmazsa bile önümüzdeki <gülüyor> günlerde hakikaten de tam da e, milli mücadele döneminin e, ruhunu da nasıl bir dönemde nasıl şartlarla yapıldığını da anlayabileceğiniz tevazuyu görebileceğiniz bir evdir. Bunu da hatırlatarak veda edelim. Oraya kadar gitmişken e, oradaki e, vagonu da gezmekte fayda var. Herhalde bugün Vaga açıktır. Herhalde inşallah o, açıktır. O da çok etkileyici. Hı hı. E, orayı da gezmekte fayda var. Anıtkabir yine 20'ye kadar bugün ziyarete açık olacak. E, bir kere daha özlemle ve saygıyla analım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Yarın sabah buluşma dileğiyle. Bir gün bir gün olacak Pasta, mozzarella, salsa e passione. Allora, Pepper Jam. Gerçek İtalyan pizzası Pepper Jam Gurme Pizza dayanır. Pepper Jam Gurme Pizza Tavros Alışveriş Merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.